Yine biraz önceki soruyla alakalı, e, zinet konusuyla alakalı erkeklerin küpe takmaları caiz midir? Ben yani bu küpe takma bir taklit sebebiyle oluyorsa. Moda, yani küpeyi moda. kim takıyor genelde? E, genç kardeşlerim takıyor. Niye takıyorlar? Falanca artist, filanca müzisyen bunu yaptığı için evet. yapıyorlarsa bu bir taklittir. Bundan sakınmak lazım. Yani... E, Başka da bir amacı yok gördüğüm kadarıyla ancak ben işte bu küpeyi genelde eskiden Mevla dediğimiz köleler takarmış. Efendim ben de Allah'ın kölesiyim düşüncesiyle birisi takacak olsa düşüncesi temizdir ama bu yanlış anlamaya meydan vereceğinden Müslüman bir toplumda Müslümanlara has olmayan bu davranıştan uzak kalmak lazım. Yani sizin niyetiniz halis olabilir. Siz iyi niyetli bir insan olabilirsiniz. O küpeyi takmaktaki maksadınız da meşru bir düşünceden kaynaklanıyor olabilir. Ancak ben sizin zahirinize bakarak hüküm verebileceğim için başkasına ait bir davranışı niye bir Müslümanla göreyim? O noktada Müslüman kardeşlerimizin, milhasa gençlerin dövme gibi günümüzde maalesef salgın haline getirilmeye çalışılıyor. Yahut küpe gibi şeylerden sakınmalar lazım zira bunlar bize has özellikler değil. Evet.